447. konu, Hazreti Peygamber'in Bedir gününde ashabına danışması ve onların da cevap vermesi, Ebu Eyyub el-Ensari şöyle anlatıyor, Bedir savaşı öncesinde Medine'de bulunuyorduk, Hazreti Peygamber bize, Ebu Süfyan'ın kervanının Şam'dan gelip Mekke'ye doğru gitmekte olduğunu haber aldım, onların yoluna çıkmak ister misiniz, kim bilir belki Allah onu bize ganimet olarak verir, buyurdular, biz de evet, çıkarız, diye cevap verdik, Sonra da hep birlikte yola çıktık, bir iki gün gittikten sonra Hazreti Peygamber, Kureyş'in kervanı hakkında ne düşünüyorsunuz, onlar bizim geldiğimizi öğrenmişler, ne dersiniz onlarla savaşalım mı, diye sordular, biz de, hayır Allah'a yemin ederiz ki onlarla savaşmaya gücümüz yetmez, biz yalnızca kervanı ele geçirmek için çıkmıştık, dedik, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kureyş'le savaş hususunda fikriniz nedir, diye tekrar sordu, biz yine onlarla savaşamayız, biz kervan için çıkmıştık, dedik. Bu esnada Miklad bin Am ayağa kalkarak şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü, biz sana Musa'nın kavminin Musa'ya, sen ve Rabbin gidiniz, savaşınız, biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyiz. Miklad'ın bu sözleri üzerine biz hepimiz, keşke biz de böyle söyleseydik de elimize hiçbir şey geçmeseydi, dedik. Bu olaydan sonra Allah Teala Peygamberine şu ayeti kerimeyi indirdi. Rabb'ın seni evinden hak ile çıkardığında müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmıyorlardı. Enfal, 8 suresi 5, Hazreti Peygamber Bedir'e çıkıp çıkmamak hususunda eşabıyla istişare ettiler. Ebu Bekir, çıkılsın, dedi. Fakat Hazreti Peygamber bunu yeterli bulmayarak bir daha sordular. Bu kez de Hazreti Ömer çıkılması yönünde görüş beyan etti. Hazreti Peygamber bununla da yetinmeyerek Ensar'a dönüp sordu. O zaman Ensardan kimileri, ey Ensar, Allah'ın Resulü sizin görüşünüzü almak istiyor, dedi. Bunun üzerine içlerinden bazıları, ey Allah'ın Resulü, eğer ille de Bedir'e gidilecekse biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidiniz, savaşınız, biz burada açıracağız, demeyeceğiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki eğer sen develerini Berkül Umada kadar sürecek olsan biz yine de sana tabi oluruz, dediler.